ortaklığı senetleri nedir? Caiz midir? İslam dininde alım-satım, kiralama, iş ve ticaretin diğer işlemlerin helal daire içerisinde yürütülmesi esastır. Yüce Allah alışverişi, meşru ticareti helal kılmış faizi ve faiz den e, meydana gelen e, işlemleri haram kılmıştır. Gelir ortaklığı senetlerinden e, kasıt devletin sahip olduğu kamu iktisadi teşebbüslerine e, ait emtihanın e, yıllık veya belirli periyotlarla e, enine geçen geliri senet e, mukabilinde e, satması ve Temel itibariyle iş ve işlemlerin helal daire içerisinde yürütülmesi esas dedik. Bir mali hakkın genel olarak temelli veya belirli bir süreyle, geçici süreyle alım-satımı, kiralanması ve devri caizdir. Mesela telif hakkı da buna bir örnek teşkil eder. Kişinin sahip olduğu telif hakkını belirli bir süreliğine satması bu dinen caizdir. Gelir ortaklığı senetleri konusunda bir takım farklı kanaatler görüşler serdedilmiştir. Farklı yorumlar mevcuttur. Bir görüşe göre bu bir müdarebe aktı. Yani bir tarafta para diğer tarafta da bu parayı işletecek bir güç şeklinde olduğu ve bunun bu daire içerisinde düşünülmesi gerektiği şeklinde e, görüşler vardır. E, ancak bununla birlikte ortada herhangi bir alım, e, satımın olmadığı, bir e, MTAYA insanın bu gelir ortaklığı senetleri almak suretiyle e, ne ortak olduğu ne de onun mülkiyetini aldığı veya ne de kiraladığı gibi bir e, şeyin olmadığı e, ...düşüncesiyle bunun... ...uygun olmayacağı... ...kanaati de e, vardır... ...ancak bununla birlikte... E, ...belirli bir takım şartlar... ...muvacehesinde... E, ...bunun caiz olacağı şeklindeki... ...görüşler de dile getirilmiştir... ...işte belirli bir... E, ...kar... ...taban bir kar oranı... E, ...belirlenmemesi... E, ...gelirin... ...hissede belirtilen... E, ...kaynaklardan olması hiç borçlanma çerçevesine sokulmaması, yani devlet tahvili gibi belirli bir e, faiz e, tahakkuk ettirilmemek veya belirlenmemek üzere bunun gibi şartlar muvaciyesinde e, uygun olacağı, bunun Osmanlı'daki iltizam, devletin e, vergi gelirlerini e, satması şeklinde e, değerlendiren görüşte de vardır.